Açık Radyo. Aslında gözden kaçan önemli bazı haberler de var. Ee, ya yani Ankara Başsavcılığının mesela göstericilerin cep telefonları için mahkemeden arama kararı çıkarttı ve telefonların imaj kopyası alınarak inceleme yapılacağı gibi bir haber var. Dünkü tarafta ve bugünkü taraf gazetesinde de Türkiye değil, yalnız dünya çapında bir skandal olan bir haber de vardı. MIT'in, e, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın uçak biletinden ders notlarına, bütün e-mail ve telefon mesajlarına kadar 5 yaşından büyük bütün vatandaşların kişisel bilgilerini fişlemesi, tam bir hukuk faciası olarak e, nitelendirilmesi Durumu vardı. Durumu vardı. Evet Bu aynı mi? zamanda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın konuyla alakalı yaptığı açıklama da vardı. MIT, Türk Hava Yolları, Milli Eğitim Bakanlığı, PTT ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile e, beraber yaptıkları veri paylaşımı protokolü ile ilgili yaptığı açıklamasında yasal hakkımız savunmasını yapmış. Bu konuyla değinmek gerekiyor galiba. Evet değinmek gerekiyor. Şimdi bütün bunları yani ifade özgürlüğünün e, dünyada... E, ...ifade ve düşünce özgürlüğünün... ...bundan daha büyük bir kısıtlama... ...örneği de dünyada ancak... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...görünür diyelim. O da büyük bir skandalle çalkını duruyor. Hatta... ...bunu açığa çıkaran... ...Whistleblower diye adlandırılan kişi de... ...başına gelebilecekleri... ...bildiği için... ...özellikle son durumlardan... ...Hong Kong'da saklanan... ...Edward Snowden vardı... Çok büyük bir kahramanlık belirtisi yaptı. Türkiye'den de birisi sızdırmış olmalı. Dünkü taraf gazetesinin haberine Mehmet Baransu'nun haberine evet. verilmişti. Bu ifade özgü gittikçe karanlık bir perdenin de üzerimize çöktürülmeye çalışıldığına dair özellikle bu son telefon dinleme haberi mahkemeden arama kararı çıkartması savcının tam bir skandal gibi görünüyor. Tam bir hukuk uzmanı olmadığımız halde bunu söyleyebiliriz. Şimdi Murat Çekiç ile Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü ile bir genel durum değerlendirmesi yapalım. Merhabalar Murat Bey. Merhaba. Merhaba. Evet. Ne diyeceğimizi kolay kolay kestiremediğimiz bir ortamdayız. Siz Aksında bir... Aksında ne dememiz <gülüyor> gerektiği bizce çok net. Ne yazık ki Türkiye'de polis şiddetinin ve oransız güç kullanımının aynı hızda devam ettiğini, aynı hukuksuzlukta devam ettiğini bu, bu sabah bir kez daha hep birlikte gördük. Ee, çok net aslında. Ee, polis şiddeti diyoruz ve e, oransız güç kullanımı diyoruz. Neden? <gülüyor> polis elbette ki güç kullanabilir. Bu evet. e, polislik hani, kurumunun varoluş nedenlerinden biri. Ancak polisin güç kullanması çok istisnai sebeplerle e, gündeme gelmelidir ve çok meşru sebepleri olmalıdır. Bir protestoya, bir eyleme, bir gösteriye, polis müdahalesi ancak çok istisnai durumlarda olabilir ki bunlar da Türkiye'nin de kurucuları arasında yer aldığı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, (Agit'in) örgütlenme özgürlüğü ve ifade özgürlüğüne dair rehber ülkelerinde yer alan meşru sebepler olmalıdır. Gelin görün ki bugün Sayın Vali tarafından verilen nedenler örneğin işte posterlerin, pankartların indirilmesi ya da asılmaması gibi nedenler asla hiçbir biçimde meşru sayılamaz. Üstelik bu meşru olmayan nedenlere dayanıp insanlara herkesin etkilenebileceği bir biçimde e, tazikli su ve biber gazıyla müdahale etmek daha da korkunç bir durum ve kesinlikle kabul edilemez. Açıkçası e, Türkiye'nin e, bölgesel ya da işte küresel anlamda liderlik söylemini yürüttüğü günlerde bu tür en temel insan haklarının ihlal edilmesi dünyanın gözünün önünde, canlı yayında kameraların önünde açıkça ihlal edilebiliyor olması gerçekten ee, üzerinde çok ciddi biçimde düşünülmesi gereken bir durum. Açıkçası e, kameraların önünde artık bunu yapabiliyor olmak bizi hali hazırda var olan bir endişemizi tekrar hatırlamaya sevk etti. O da şu, biz bu sürecin en başından beri uluslararası örgüt örgütü olarak cezasızlık konusunu gündeme getirdik. Cezasızlık şu demek. Evet, onu söyleyeceğim. Bir e, hukuksuzluk yapıyorsunuz, polis şiddeti uyguluyorsunuz, orantısız güç kullanıyorsunuz. Ve insanların canına malına mal oluyor bu kimi durumlarda. Ee, kalıcı sakatlıklara neden oluyor. Ee, ve bütün bunların karşılığında mahkemeye çıkıyor musunuz? Yargılanıyor musunuz? Hayır. Şu ana kadar olayların başından bugüne neredeyse yaklaşık 13-14 gün geçmesine rağmen hala daha tatmin edici, somut bir e, adım atıldığını ya da bir süreç yaşandığına dair bir bilgi almadık yetkililerden. Soruşturma açılacak, incelemeler yapılıyor. Bu, bu böyle bir şey değil. Yani e, bu kadar kameranın artık herkesin cebinde canlı yayın aracıyla kamerayla dolaştığı, dolaştığı günümüzde polis memurlarının e, kast numaralarının olduğu bir ülkede ya da en azından olması gerektiği, kapatmamaları gerektiği bir ülkede hala daha ciddi hiçbir cezasızlığı önleyici adımın atılmamış olması çok açıkçası endişe verici. Üstelik aynı cezasızlığa neden olabilecek, endişelerimizin kaynağı olabilecek eylemlerin, oransız güç kullanımının, polis şiddetinin açıkça kameralar önünde, canlı yayında gerçekleştirilebiliyor olması son derece endişe verici ve bize bu retoriğin bu kronik durumun bu artık tarif edilemez durumun tekrar edeceğini ...süreceğini gösteriyor. Ee, Türkiye, ben uluslararası hukuktan böyle detaylı biçimde bahsedebilirim ama bu işin, yani bu sürecin hukukun hiçbir yanına, değer yani hiçbir evet. yanıyla uyumlu bir tarafı olmadığı için, hani hangi birinden bahsedeceğimi artık hani bilmek, tespit etmek dahi mümkün değil. Türkiye'nin imza attı, e, parlamentosunda onayladığı Çok sayıda uluslararası sözleşme var. Bütün hepsini aykırı. Daha yakın tarihte 2007 yılında. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği Balçık-Türkiye kararında yine hemen hemen benzer sebeplerde e, cezalandırıldı Türkiye. Yani bütün bunlar ortadayken hala daha buna devam edilebiliyor olması kabul edilemez. Üstelik e, şunu da belirtmek lazım kesinlikle. Bir grubun içerisinde, bir protesto eyleminin içerisinde küçük bir grup. Şiddet kullansa dahi bu otomatikman o eylemi e, barışçıl bir eylem olmaktan çıkarmaz. Bu AGİT'in e, toplantıma özgürlüğüne dair ilkelerinde açıkça yazan bir ifade. 164. paragrafta. E, ve Türkiye'de bunun altına imza attı. Türkiye'yi de bağlayan bir şey bu. Önlemleri vardır. E, kuralları vardır. Ve uygulanması gereken ee, kurallar söz konusudur. Bu süreçte bunların hepsinin göz ardı edildiğini görüyoruz. Ee, i̇nsanlar toplanmalı, insanlar toplanabilmeli ve ortada şu an Türkiye'de toplanma özgürlüğüne, toplanma hakkına, ifade özgürlüğü hakkına çok ciddi bir saldırı söz konusu. Ve üstelik bu saldırı, bu hakları korumakla mükellef olan yapılardan geliyor. Bunu e, önleyebilmek için biz hızlıca e, bir kere bu polis şiddetinin artık bir son bulmasını talep ediyoruz. E, sabah altıda e, binlerce polisle e, bir gösteriye e, hoparlörle haydi bunları indirin ve bu e, bunları kaldırın demek barışçıl bir müdahale değildir. Barışçıl bir müdahale uygun ve insani koşullar altında Barışçıl bir biçimde, sivil bir biçimde sivil göstericilere yaklaşmak, onlarla görüşmek ve karşılıklı ikna sürecini başlatmak demektir. Bunları aşmadan, bunları denemeden sabah altıda binlerce polisi canlı yayın kameraları önünde Türkiye'nin değil dünyanın en önemli şehirlerinden, en büyük şehirlerinden birine üstelik şehrin her tarafında yüzlerce yabancı gazeteci dolaşırken ve bunları bilirken oraya koyuyor olmak açıkçası bu sürecin kesinlikle hiçbir insan hakları standartına uymadığını bize çok net gösteriyor. Evet, uluslararası insan hakları standartlarına ve normlarına tamamen, tamamen e, aykırı bir durumun içindeyiz ve buna karşılık da gerek başbakanı gerekse de çeşitli yetkililerin söyledikleri filan da biz aslında gereğini yapacağız şeklinde konuşmalarına rağmen herhangi bir bu standartlara uyulacak bir şeyin içine girilmediği de söylenebilir herhalde. Kesinlikle söylenebilir. Yani eğer bir yerden bir posteri bir pankartı indirmek istiyorsanız ki tekrar ediyorum oradaki posterler pankartlar ırkçı, ayrımcı ifadeler içermediği, nefret söylemi yaymadığı surette barışçıl bir protestonun unsurları olarak değerlendirilebilir ve tek başına oradaki posteri pankartı indirmek meşru bir neden değildir. Yine de indirilmesinde ısrar edecekseniz bunu örneğin 6'da değil de 9'da insanlar uyandıktan sonra Gündüz vakti, doğru düzgün bir saatte uygun bir biçimde iletişim kurarak yürütebilirdiniz. Evet. Bu ihtimal denenmedi. Bu olmadan yapılan her türlü polis müdahalesi çok ciddi bir polis şiddeti ve oransız güç kullanımıdır. Tekrar etmek istiyorum vaktinizi aldığımın Estağfurullah. farkındayım. Ama e, bu cezasızlık meselesi. Yani insanların rahatlıkla canlı yayın kameraları önünde orantısız güç kullanıp e, çevredeki hasta, yaşlı, çoluk, çocuk, genç İstanbul'un ana arterlerinden birini, metro çıkışı var orada. Hani bütün bunları hiçbirini hesaba katmadan ya da bilmiyorum belki de hesaba katarak e, bu şekilde bir gaz saldırısı, şehrin meydanın üstünde bir e, zehirli gaz bulutu oluşturabilme becerisi Kesinlikle hiçbir şekilde cezasız kalmamalıdır. Bunun adil bir biçimde, hukuk yoluyla, hukuki bir biçimde cezalandırılma süreci başlatılmalı ve bütün sorumlular yargı önüne çıkarılmalıdır. Tekrar ediyorum, cezasızlık tamamen hukuki bir kavram ve bu sürece yargı yoluyla, hukuk yoluyla ee, cevap verilmeli ve bu atı yapılan yanlışlar bu insan hakları ihlallerinin düzeltilmesi, hataların giderilmesi için çok olumlu bir adım olacaktır. Bütün sorumluların hemen adil bir biçimde yargı önüne çıkarılması gerekir. Evet bu en temel taleplerden de birisiydi zaten Taksim Dayanışma platformu dayanışma tarafından ortaya konan net bir talepti. Bunlara sizle konuşmaya başlamadan önce bizim sözünü ettiğimiz bazı haberleri de eklememiz mümkün telefonların e, cep telefonları için mahkemeden arama kararı çıkartılması gibi Ankara Başsavcılığından bir talep daha önce ve Facebook üzerinden yapılmıştı bu gözaltı kararları verilmişti e, fakat şimdi e, Radikal Gazetesi'nden Mesut e, Hasan Bende'nin haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şimdiye kadar görülmedik bir işleme imza atmış ve başsavcılığın şüphelerin telefonlarında da arama yapabilmek için mahkemeden karar aldırdığı ortaya çıkmış Böyle kişisel bilgi edinme gibi bir duruma da galiba. Yani burada çok özür diliyorum. Evet. Burada şöyle bir sorun var. Bakın evindeki bilgisayarından, sokağa çıkmadan ya da cep telefonundan tweet attığı için ya da attığı tweet nedeniyle birini bir buçuk gün içerisinde bulup, gözaltına alıp, sorgulayıp, savcı sürecini bitirmek mümkün olan bir ülkede elinde bir e, gaz e, bombası silahını insanlara doğrudan yüzlerine kafalarına işaret ettiği belgelenmiş, fotoğraflanmış, kamera kaydına almış, üstelik kafasında kast numarası olan bir polis memurunun hani hala daha hiçbir yargı sürecine e, maruz bırakılmamış olması çok ciddi biçimde bize hani durumun vehametini gösteriyor evet. aslında. Hani insanlar belki Twitter'dan bilmiyorum, suç işlemiş de olabilirler. Yani bilmiyorum ne tweet attıklarını. Hani işleseler ya da işlemeseler tamam, yargı sürecine çıkarılır. Suçluysa suçludur, suçsuzsa suçludur, suçsuzdur. Ama insanların kafasına gaz bombası tenekesi atabilen e, birinin hala daha henüz ortalıkta rahatlıkla dolaşabiliyor olması ciddi bir güvenlik sorunudur aynı zamanda hepimizin güvenliği açısından da. Hayır, evet, evet hukuki yani, olarak da bir durum var, hukuki, var galiba yani etem sarı sülükün failinde de gündür bulunamaması bir durumu var ailesinin görüntü var tanık var ama oğlumuza kıyanlar korunuyor diye isyan ettiği bu konuyla alakalı bir, da bir şey. yapabilir ee, mesela şeyden de bahsediliyor hukuki açıdan etem sarı sülük soruşturmasında ee, bilir kişi olarak polisin gösterilmesi yani burada görüntülerde izlediğimiz kadarıyla bir polisin e, göstericilerin arasında kalmasıyla beraber silahını ateşleyerek kaçarken etem sarı süllüde kafasından vurmasıyla bu gencin e, tıp, bitkisel hayata girdiğinden bahsediliyordu polisin de bilir kişi olarak kullanıldığı gene polisin e, eylemlerinden de bahsedebilmek mümkün oluyor galiba bu durumlarda da. Tabii ki. Yani burada e, etemle ilgili özel bir şey de vurgulamak lazım. Etem aynı zamanda İnsan Hakları Derneği'nin de üyelerinden biriydi. Ve bir insan hakları savunucusuydu. E, dolayısıyla bu özel hassasiyet gerektiren ayrı bir durum. E, hani yanlış anlaşılmasın özel hassasiyet derken, hani insan hakları savunucusu birinin bu kimliği olduğu, bu üyesi, üyeliği olduğu bilinen birinin ee, başına böyle bir şey gelebiliyor olması özellikle yargının ve e, emniyet yetkililerinin çok ciddi hassasiyetle incelemesi gereken bir durum. Ancak sizin de belirttiğiniz gibi yani ortada video kaydı var, ortada e, hayatı çok ciddi risk altında olan bir insan var ama hala daha bir fail yok ee, ya da var evet. dediğim gibi dolaşıyor aramızda bilemiyoruz. Evet ve bu yani aynı şeyi Mamedele Alaboran'ın yapmış olduğu açıklamalardan da görüyoruz. Kendisine bir sahneye koyup oynadığı bir oyunda Miminör adlı oyunda bir komplo görüp onun atmış olduğu bir gezi parkına ki o ağaçların korunmasıyla ilgili ilk ilk eylemleri sırasında kendisinin yani bir ağaç meselesi değil ondan daha büyük bir mesele gibi bir şeyini ortaya koyması. Ne yazık ki bizim de başımıza geldi. Bizde şu an şu an hani gündemimiz çok farklı ve insan hakları ihlalleri. Biz de ne yazık ki üç gün boyunca bazı medya kuruluşları tarafından hedef gösterildik benzer evet. biçimde. Bu ne yazık ki başımıza gelebiliyor ülkede. Evet çok şey var. Güç ve itibar hedef alınmıştır diye son olarak konuştu parti meclis toplantısında başbakan ama güç ve itibarını ülkenin özel olarak bu gibi şeylerin bütün sarsı, sarsıcı olduğu yolunda da bir izlenimimiz var. Yani çok, çok ah, affedersiniz istedim. çok özür dileyerek belki şöyle ekleyebilirim. Biz Uluslararası Aförgütü olarak bütün dünyada bir de kampanya başlattık bu süreçte. Paraguay'dan, Japonya'ya, Avustralya'dan, Hollanda'ya, dünyanın her yerindeki şubelerimizin aktif bir biçimde yürüttüğü bir kampanya bu. Biz de Türkiye'de acileylem.org adresinden yürütüyoruz bunu. Türkiye'deki polis şiddetiyle ilgili. Ve bizim gerçekten bu ülkenin insan hakları bakımından örnek bir ülke olabileceğine hala daha inanıyoruz. Yeter ki yetkililer, hükümet üzerine düşen sorumluluğu hemen koşulsuzca yerine getirsin. Murat Çekit çok teşekkür ederiz. çeşitli durumlarda takip etmeye çalışacağız. Sizin sizlerin de yardımı sayesinde bunu götürmeye çalışıyoruz. Bu için çok teşekkürler Murat Çekit. Tamam. Murat Çekit ile konuştuk uluslararası Af örgütü Türkiye direktörü ve cezasızlık kavramının yani soruşturma açacağız üstündeyiz gerekeni yapacağız şeklindeki söylemlerin pek çok söylenen lafın ardından bunlara rağmen de hiçbir soruşturmaya gidilmemesi tam aksine de işte başta Etem Sarısun'un failinin 10 gündür bulunmaması insan hakları savunucusu görüntülerin sanıklıkların olmasına rağmen e, bu duruma yol açanların failinin bulunmamasına dair eldeki bütün şeylere rağmen e, hiçbir e, takibi yapılmaması da çok e, kaygı verici. Başka hususlardan biri bunu konuşmaya devam edeceğiz. Ankara Başsavcılığı'nın da cep telefonları için mahkemeden arama kararı çıkartması gibi bir de bir partinin basılması gibi olaylardan evet. bahsedeceğiz birazdan. Açık Radyo.